Evet, nefesimiz boşa gitmesin. Kayıt de yapalım. Başkaları da dinler belki. Öyle mi? Çay sohbeti. Hem çayımızı yudumları sen, sohbeti devam ederiz. <gülüyor> yani şimdi senin sormuş olduğun sorunun cevabı olarak, Serhatçığım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekkelilerin arasında kendisine vahiy indiğinde önce nereden başlamıştır? Onlara neyi anlatmıştır önce? Bütün peygamberlerin yaptığı gibi önce, önce tevhid. Şimdi bu cahil toplum Mekkelileri tanımıyor. Dolayısıyla Mekkelileri tanımadıkları için Gelen peygamberler sanki onlara Allah vardır ve birdir bunu anlatıyor zannediyorlar. Veya Mekkelilerin arızaları, problemleri şirk-küfür biliniyor yani deniliyor ama en azından isim olarak. şirk küfür küfrü Allah'a inkar, Allah'a kabul etmeme zannediyorlar bu toplum. Halbuki Mekkelileri ne kadar iyi tanırsak şirk-i küfrü o kadar iyi tanırız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Mekkelilere ilk önce neyi anlattığını çok iyi bilirsek bizim de karşılaşmış olduğumuz problemlerde öncelikle peygamberin öne aldığı meseleyi biz de öne alır, onu anlatmamız gerekir. Bunu öğrenmiş oluruz. Mekkeliler Allah'a inanan insanlardı. Daha doğrusu Allah'a Allah'ın varlığını, birliğini kabul eden insanlardı. Hatta inançları da vardı, imanları da vardı. <gülüyor> bilmiyorum denk geldiniz mi Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Azze ve Celle onların çoğu Allah'a şirk koşmadan iman etmezler diyor onların çoğu Allah'a şirk koşmadan iman etmezler yani iman ediyorlar ama şirk koşarak iman ediyorlar. Mekkelilerin problemi buydu yani imanları da vardı imanlarına bulaştırdıkları bir takım şaibeler yüzünden şirkleri de vardı Peygamber geldi bunlara onu anlattı. Yani önce tevhidden başladı. Tevhid ne? Yani tevhid fazla kullanılan bir kelime. Müslümanların, inananların en fazla kullandığı bir kelime. Ama ne? Ne tevhid? Birileri Allah vardır birdir anlıyor. Birileri diyor ki La ilahe illallah demektir. Doğru ama La ilahe illallah'ın içeriğini bilmiyorlar. Tevhid kelime anlamı olarak tef'il vezninde bir nesneyi bir kılmak. Koyduk kenara buldu gavi manası. Bize lazım olan gönül ıslahı manası. Tevhid Allah'ı rububiyetinde, isim ve sıfatlarında ve uluhiyetinde birlemek demektir. Yani Allah'ı bir bilmek ile Allah'ı birlemek arasında dağlar kadar fark vardır. Mekkeli müşrikler de Allah'a bir biliyorlardı. Ama Allah'a birleyemiyorlardı. Bu toplum da Allah'ın birliğini biliyor, ama Allah'ı birleyemiyor. Ne demek Allah'a bilmek ile birlemek? Şimdi Allah'ın varlığını, birliğini bilebilirsiniz, bilirsiniz. O birdir derseniz, bu fıtraydır. Yani insanın fıtratında var olan bir inancıdır. Onu bilmek zorundasın. Ama yaratılışımızın gayesi ise Allah'a birlemek. Nasıl birlemek? Onu işte biraz önceki bahsini ettiğimiz Tevhid'in üç bölümünde Rububiyette isim sıfatlarda ve uluhiyette birlemek demekti. Rububiyeti ele alıyorsunuz. Biz ben muhtasar geçeyim. Sorularınız olursa onlara yer vermek için. Rububiyet konusu ne demek Rububiyet konusu işte Allah yaratıcıdır. Bu Allah'ın Rububiyeti ile alakalı inanmamız gereken bir şeydir. Allah yaratıcıdır. Allah bu kainatı idare eden tek varlıktır. Şimdi bunu bildiğimiz gibi bu konuda Allah'a birlememiz lazım. Allah yaratıcıdır dedikten sonra bu ispattır. Allah'tan başka yaratıcı da yoktur. Bu da nefidir. Kisi yan yana olacaktır. İspat ile nefi sürekli yan yana olacaktır tevhidin gerçekleşmesi için. Rububiyette mesela bir konuyu ele aldık. işte Ne yaratıcı? Allah yaratıcıdır sözünü söylerseniz ispattır ama tutar Başka yaratıcıların varlığından bahsederseniz Allah'a ortak koşmuş olursunuz işte. Birisi bilmek ikincisi ise birlemek oluyor. Yani Allah yaratıcıdır sözü bilmektir. İspattır diğer bir ifadeyle. Allah'ı birlemeniz için mahlukatından onun için ispat ettiğiniz şeyi nefh edeceksiniz. Yani Allah'tan başka yaratıcı asla yoktur. Bu kainatı idare eden Allah'tır. Her şey onun elindedir. Kainatta herhangi bir varlığın, idare hususunda herhangi bir varlığın asla ve asla bir yetkisi, selahiyeti, gücü, kudreti, kuvveti yoktur. O izin vermişse izin verdiği şeyler yapılıyor sadece. Meleklerine izin vermiş, öyle mi? Onun izin verdiği şeyler yap. Yani bütün güç, kuvvet, kudret onun elindedir. Böyle dediğimiz zaman Allah'a birlemiş oluyoruz. Yağmuru yağdıran Allah'tır. Rızık veren Allah'tır. Ondan başka da rızık veren yoktur inancına sahip olursanız bu konuda Allah'a birlemiş olursunuz. Bunlar hala rububiyetle alakalı meselelerdir. <gülüyor> İsim ve sıfatlar konusuna geçiyorsunuz. İsim ve sıfatlar konusunda da ne diyor İslam? Allah'ın işte zikri geçen Kur'an'da, sünnette bir takım isimleri var, sıfatları var. Kabul edersiniz. Tahrif etmeden, söyleyeyim, bir şeye benzetmeden, tahrifsiz, temsilsiz, tekifsiz, bunların hepsini kabul edeceksiniz ama hiçbir mahlukada da benzetmeyeceksiniz. Allah'ın eli vardır. <gülüyor> Biz Allah'ın elinin varlığına iman ederiz. Ama leyseki mislihi şey un ve sami semiul basir. O işiten ve görendir ama hiçbir şeye benzemez. Yani onun mislisi gibi bir şey yoktur ama işitir ve görür. Aslında burada ispat ve nefi kuralı en güzel şekilde anlatılıyor. Allah'ı işiten ve gören olarak kabul ederiz ama onun işitmesi, görmesi kullarınkine benzemez, mahlukatinkine benzemez. Elinden bahsediliyor. Evet eli vardır. Ama onun eli hiç kimsenin eline benzemez. Keyfiyetini kendisi bilir. Uluhiyet konusunda da aynı. Allah'a ibadet edeceksin. Ondan başka hiç kimseye ibadet etmeyeceksin. Gaybı onun bildiğine inanacaksın. Ondan başka kimsenin gaybı bilmediğine inanacaksın. Ondan korkacaksın. Ondan isteyeceksin. Ona sığınacaksın. Başka kimseden korkmayacaksın. Başka kimseye sığınmayacaksın kimseye tevekkül etmeyeceksin İşte peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geldiğinde o topluma bunları anlatıyordu o toplumun inançları vardı ama arızalı bir inancı vardı aynen bugünkü tasavuçların şeyhlerinin üstadlarının olduğu gibi velilerinin olduğu gibi onların da velileri, şeyhleri, üstadları vardı ki bunlar Lat'tı, Menat'tı, uzaydı, Hubel'di bunlar okumuşunuzdur Onlardan fayda ve zarar bekliyordur. Onların kabir ve türbelerine üşüşüyordular, koşuşuyordular. Aynen zamanımızdaki problemler. Değilse onlar Allah yoktur diyen insanlar değildik. Allah'ın varlığını, birliğini kabul ediyor. Onların peygamber inançları da vardı. Muhammed Mustafa'ya inanmamaları o bir peygamberdir diye değil. Yani içlerinden belki bazıları bunu anladı ama birçoğu, yani o onun peygamber olmadığını. Hayır. Cık. Bu bizim inancımıza ters şeyler getirdi. Dolayısıyla yani peygamber olarak kabul etmiyorlar. Ama bazılar da bunu anladılar. Bazılar da cuhuden inkar etmeye başladılar. Hulasayı kelam hani peygamberlerin bu konudaki metodu, menheci önce tevhid bulundukları topluma önce tevhidi, akideyi anlattılar. E madem ki örnek ve önderimiz odur, bizim de bunu yapmamız lazım. Bizi de toplumla Efendim iç içe olan insanlar olarak bizim de onlara bunu anlatmamız gerekir. Aynen Mekkeliler gibi bunlar da belki bunlara kafirsiniz, müşriksiniz ifadesini kullanamayız ama inançları, itikatları şirk ve küfür. Resul nasıl ki anlattıktan sonra, tebliğ ettikten sonra Allah'ın, kalplerin özünü bilen Allah'ın indirdiği ayetler çerçevesinde onlara kafir, müşrik dediyse bizim de tebliği gerçekleştirmemiz lazım. Ki bu da bizim, işi, bizim için çok zor. Yani kalkıp birilerine kafir, müşrik dememiz çok zor. O bir peygamberdi. Ona vahiy iniyordu. Allah o insanların kalplerini iyi biliyordu. Ama bizim kalkıp böyle bir şey söylememiz yersiz olur, haricilik yapmış oluruz. Bize düşen güzelce tebliğ etmek. Neyi? Akideyi Tevhid'i. Onu anlatmamız gerekir. Metot bu, menheç bu. E şimdi bu yönlü problemi varsa bir adam, bu yönlü arızası varsa bir adamın, kalkıp o adama amelden bahsetmek yersiz olur. Öyle mi? Yani abdesti öğretmediğiniz bir insana, abdesti bilmeyen bir insana abdesti bozan şeyleri anlatmanız abes olur. Bu abes bir işti olur. Ben biraz önce bunu demeye çalıştım. Yani insanlarla hemen yan yana geldiğimizde onların arızalarını şöyle bir tasnife sıralamaya tabi tutacağız. En önemlisi neyse onu ele alacağız. Buradan başlayacağız. Bu aynen şuna benzer. Akıllı, şuurlu bir doktorun yaptığına benzemeli. Yani bu bu tip konularda ne yapar? Akıllı doktorlar teşhisi koyarlar. Efendime söyleyeyim en önemli arıza neyse hastalarındaki ondan önce başlarlar. Veya şöyle diyelim, işte kan kaybından giden bir adam gelmiş, tansiyonunu ölçtürecek bir adam gelmiş, fahlı bir, efendime söyleyeyim gayet için bir adam gelmiş, e, doktor ne yapacak? Önce kan kaybından gidene müdahale eder. Önce o. O lazım. Bizim de aynen böyle hareket etmemiz gerekir. Aynen böyle hareket edilmesi lazım Serhat'cığım. Anlatmak istediğim bu benim. Anlatmak istediğim bu. Ondan sonra ameli konular. Ki zaten amel olmadan tevhidi de gerçekleştiremezsiniz. İnsan insanlar amelleriyle tevhidi gerçekleştir. Yani yapacağı bir ameli sadece Allah için yapması öyle mi? Ve Resulunun gösterdiği şekilde yapması bu da yani Allah'a itaat hususunda sadece O'na itaat edileceğini ondan başka kimseye boyun eğilmeyeceği sadece O'nun din adına sözü dinleneceği bir merci olduğunu kabul edip ortaya koyması lazım amelleriyle. Ondan sonra buradan başlamak lazım. Evet. buraya anlaşıldı mı Serhatcığım? Burayla alakalı anlayamadığın bir şey var mı? Allah'ı bir biliyor, tanımıyorlar Allah'ı. Allah'ın varlığını biliyorlar. Şimdi Allah'ı tanımak onun isim ve sıfatlarıyla mümkündür. Allah'ı nasıl tanıyor bu adamlar? Bazıları diyor ki ya Allah öce mü diyor, Allah'tan korkulur mu diyor. Şimdi Allah'ı tanımak yine kitap sünnet çizgisinde olmalıdır. Onlar Allah'ı gereği gibi bilemediler, Allah'ı gereği gibi takdir edemediler, gereği gibi tanıyamadılar. Bu tip ayetler var. Biz Allah'ı gereği gibi tanımamız lazım. Allah'tan gereği gibi korkmamız lazım devam etsen yani Allah'ı biliyorlar ama tanımıyorlar Allah'ı biliyorlar fark var tabi ki yani Allah'ı bilmekle birlemek nasıl farklıysa Allah'ı bilmekle tanımak da farklı Allah'ı nasıl tanıyor bu onun isimlerini sıfatlarını soruyor mu bilmiyorum i̇şte Allah'ın eli, Allah eli var dediğin zaman bu adam bunu inkar ediyorsa nasıl Allah'ı tanıyor bu Allah nerede kendisine inandığı, iman ettiği Allah nerede diye sorduğunda her yerde diyor. Ondan sonra da diyor ki zamandan mekandan münezzehtir diyor. Her yerde diyor ama hiçbir yerde diyor. Ne üstte ne altta ne sağda ne solda ne önde ne arkada adam yok diyecek utanıyor sanki. O yokun tarifi için. Allah'a Kur'an-Sünnet çizgisinde tanımamız lazım. Allah ben arşımın üzerindeyim diyorsa bitti. Buna itiraz etmeden evet Allah arşın üzerindedir. Kafana göre teviller, yorumlar yaparak, benzetmeler yaparak ya olur mu Allah arşın üzerinde? Arşın üzerindeyse arşa ihtiyacı vardır, şudur, budur adam artık akıl yürütmeye başlıyor. Allah varken hiçbir şeyi yoktu. Allah yarattığı bir şeye ihtiyaç duyar mı? Dolayısıyla bu toplum Allah'ın varlığını birliğini biliyor. Bu fıtrî bir özelliktir çünkü fıtratında vardır bu insana Ama Allah'ı tanımıyorlar çünkü Allah'ı insan Allah'ı fıtratının icabı bildiği meselelerle Allah'ı tanıyamaz. Yani fıtrî özellikleriyle Allah'ı tanıyamaz. Fıtratında bu yoktur. Sadece Allah'ın varlığını birliğini bilir. Allah'ı tanımak ise kitap-sünnetle. Yani onun isim ve sıfatlarıyla. Allah görendir mesela. Allah işitendir. Öyle mi? Allah gülendir, kızandır, gadab edendir, sevendir. Yani vakit onlar da kim tamam müşrikler işte rububiyetle alakalı rububiyetle alakalı Mekkeli müşriklerin problemi de yoktu. Ben başta dedim Mekkeli müşrikler Allah'a biliyordular. Allah'a inançları da vardı. Ama şirk koşarak inançları vardı. Şirk koşarak inançları vardı. Yani Mekkeli müşrikler biraz şey olacak tabir ama bence bu toplumdan daha akıllıydılar. Daha fazla bilinçliydiler din adına. Mesela iman etmeden önce Husayn'e soruyor. Ya Husayn sen kaç ilaha tapıyorsun? İda, i̇taat ediyorsun, ibadet ediyorsun. Gökte bir yerde diyor altı Yani başın sıkıştığı zaman kimden yardım istiyorsun? Diyor. Göktekinden diyor. Bunlar Yetişya ya Gavsul ı Azam, Abdul Gadir Geylan diyor. Yetişya Mevlana diyor. Yunus diyor. Bilmem ne diyor. Şeyhim diyor. Başın sıkıştığı zaman kimden yardım istiyorsun? Göktekinden, Allah'tan diyor. Hatta ayette dediği gibi Ankebut suresinde onlar denizde fırtınaya tutuldukları zaman dini yalnız Allah'a halis kılarak ondan yardım beklerler. Fırtına da ya bizimkiler karada, havada, denizde Allah'tan başkasından yardım istiyorlar. Onun için bu ifade biraz garip kaçmasın. Gerçekten Mekkeli müşrikler bunlardan daha kaliteliydiler. Ama o zaman hocam. Zamanımızda... Var aynı. Bizim mevlana gözükmüyorum işte. Bu türbesi şeyde Konya'da. Putpu işte ne? Put derken ne? Ne anlayacağız? Oraya gidip fayda ve zarar bekledikleri Aynen olabilir tabi ki. Aynen olabilir. <gülüyor> tabi aynen öyle. Kalbini insan e, e, nefsini insan ilah edinebilir. Putlaştırabilir. Yani bir insanın kendisine itaat ettiği mercidir. İbadet ettiği mercidir ilahı. Nefsini kendisine ilah edineni gördün mü diyor. Ey Habibim sen mi ona şimdi yardımcı olacaksın. Nefis bir ilah edinilebilir, put edinilebilir. Mesela Allah Resulü ne diyor Ya Rabbi benim kabrimi gidilip gelinen bayram yerine çevirme. Diğer bir rivayette gidilip gelinen bir put haline çevirme diyor. Ha, demek ki bir kabre, öyle mi? Aşırı bir şekilde bağlanır. Oralardan fayda ve zarar beklersinse, bu peygamber kabri dahi olsa, bak ifade, çok önemli, peygamberimiz kendi kabriyle alakalı söylüyor bunu. Bir peygamber kabri dahi olsa putlaştırılabilirmiş, bakınız. O kabri ilahlaştırabilirsiniz. Allah'a ortak koşarsınız. Bir peygamber bile Allah'a ortak koşulabilir. Sen gider ondan yardım beklersin bitti. Ondan sonra namazda Allahu Ekber, Ekber İyâkena abudu ve İyâkena sta'in Bu yalancılık değil mi? Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım bekleriz diyoruz namazımızda. Arkasından kalkıp başka şeylerden yardım bekliyoruz. Bu Allah'a ortak koşmak değil mi? Bu peygamber dahi olsa Allah'a ortak koşmaktır arkadaşım. Yani dediğin gibi illa görünür bir şey olması da gerekmiyor. Bir insan e, görmediği melekleri de ilahlaştırabilir. Ölmüş insanları da ilahlaştırabilir. Onların kabirlerini ilahlaştırabilir. Nefsini ilahlaştırabilir. İyi insanları ilahlaştırabilir. Kötü insanları ilahlaştırabilir. Peygamberler ilahlaştırılabilir. Şimdi bu meselenin diğer yönü. Yani bu adamlar e, bu adamlar bunu bilinçli mi yapıyorlar? Bu adamlar bu konuda bilinçli mi He, hareket ediyorlar? Bu sorunun cevabı daha farklıdır. Biraz önce ben yanlış bir şey düşünmeyesiniz diye ben onu izah etmeye çalıştım. Yani her ne kadar e, biz bu insanlara kafirdir, müşriktir demesek bile amelleri şirk ve küfürdür. Yani şirk ve küfür amel şirk ve küfür olabilir ama fail kafir ve müşrik olmayabilir. Neden? Çünkü tekfirin manileri vardır. Hüccetikamesi gerekir o adam. O adam bunu bilmiyordu. Şimdi Resulullah geldiği zaman mesela cahiliye dönemiydi. Umumen cahiliye dönemi deniliyor. İçlerinde bilinçli olanlar vardı. Yani Muhammed Mustafa'nın getirdiklerinden haberi olmasa bile bir önceki peygamberden tevhidin kalıntıları vardı. Onlardan haberdar olanlar vardı. Varaka bin Neffel gibi işte. O an bu tevhidi kalıntılara bile itiraz edip yan çizenler efendim işte, kafir ve müşrik olarak gitmişlerdi. İlla Muhammed Mustafa onlara bir şey anlatmasına gerek yok. O toplumda bir gerçekler vardı. E şimdi bu toplumda da bu toplumda da fail ile fiili ayırt etmemiz gerekir. Bu da İslam'ın kurallarındandır. Bu toplumda birçok şey şirk ve küfür. Ama bilmiyorlar. Adam şefaat ya Rasulallah diye bağırıyor. Adam'a diyorsunuz ki, hayır, bu, bu şirktir Bunu söylemeyin. Adam o kadar cahil ki adam ne diyor? Siz diyor şefaati inkar ediyorsunuz diyor. Ve kalkıyor orada burada bu tip konuşmalar yapıyor. Halbuki, yani şefaat inkar eden insan Allah korusun dinden çıkar. Şefaatı kabul ediyoruz biz ama şefaat hususunda orta yol takip edilmelidir. Ne efendim aşırı inkarcılardan ki var bunlar, şefaat denilen bir olayı asla kabul etmiyorlar ve ne de aşırı kabulcüler ki tasavvufçulardır, ne de böyle yapacağız. Orta biliyor Kur'an'ın sünnetin tarif ettiği şekilde. Allah kime izin verecek? Kime izin verecekse ki o sözünden razı olduğu insandır, tevhideli insanlardır elbette ki Ondan sonra ona git şuna şuna şuna şefaat et diye bir sınır çizecektir. O insan onlara şefaat edecektir. Bizim şefaat anlayışımız budur. Kendi kendimize biz birilerinin şefaatçi kabul edemeyiz. Adam işte Mevla'na şefaat edecektir bizim orada. Bize orada. Yunus şefaat edecektir diyor. Veya efendime söyleyeyim bizim mübarek diyor orada şefaat edecektir. Şimdi Arkadaşım nereden biliyorsunuz sizin şeyhinize şefaat et? Et izni verileceğin. Sen bunu söylediğin zaman adam cahil diyor ki sizi şefaati inkar ediyorsunuz. Veya biraz önce dediğimiz gibi işte Muhammed Mustafa'ya bağıramazsın şefaati ya Resulallah diye. Bu izin, mi ha, i̇zin verilmiş de bak biraz önce anlattım. İzin verilmiş de sana şefaat edeceğini nereden biliyorsun? Seni duyduğunu nereden biliyorsun ki bağırıyorsun? Hani yardım Allah'tan istenir. Sen Allah'a bağır da ki: "Ya Rabbi Muhammed Mustafa'yı bana şefaat kıl." Demiyoruz ki Muhammed Mustafa'ya şefaat izni ver. Verilmiş çünkü okuyoruz biz. Bizi insanların şefaat edeceğine inanıyoruz. Şehidin şefaat edeceğine inanıyoruz ama kalkıp da "Ya Rabbi Seyyid Kutbu bize şefaat kıl." bunu söylerseniz Allah sana diyecek ki önce Hayırla Serhat?" yani onun şehit gittiğini nereden biliyorsun şehit seyyid kutup şehit mevdudi şehit hasan el benna nereden biliyor? nereden biliyorsun Allah Resulü döneminde birisi vefat ediyor değil mi o şimdi cennet bahçelerinde uçuyor subhanallah diyor sen nereden biliyorsun onun cennette olduğunu ben bile bana ne yapılacağını bilmiyorum diyor sen nereden biliyorsun birilerini öyle kafana göre tezkiye bir yerlere oturtulamazsın ki sen şimdi öncelikle falan bana şefaat etsin dersinse olmaz. Ama Muhammed, Mustafa'nın ismini zikrettik biraz önce. Niye? Çünkü ona şefaat izni verilmiştir, verilecektir orada. Bu nasıllarla sabittir. Onun için burada isim kullanarak Ya Rabbi Muhammed, Mustafa'yı bize şefaat çıkıl diyebiliriz. Ama diğer yönlü de Ya Rabbi o gün kime şefaat izni vereceksinse? Bizi onların şefaatinden mahrum eyleme dersin. Allah'tan isteyeceksin. İstenmesi gereken merci orasıdır. Ama isim zikredersin ise olmaz. Nereden biliyorsun onun şefaatçi olacağını? Nereden biliyorsun ona şefaat izni verilecek? Ve nereden biliyorsun sana şefaat edeceğini? Sen Allah'tan iste. Hatta sen kendin için bile ya Rabbi beni o gün etrafımdaki inanan insanlara şefaatçi olabilmem için bana şefaat izni ver bak. bunu da diyebilirsin tamam mı burada karıştırılıyor Şefata inanıyoruz şefaat inkar eden Allah korusun ayakları kayar ama ama <gülüyor> kafamıza göre birilerini şefaatçi seçmemiz ki bu Allah'ın elindedir bu yanlıştır bu yanlıştır toplum bence aynen Mekkeliler gibi Hatta onlardan bu konuda daha cahil öğretilmesi gerekir. Tekfir etmeden onları çirkin vasıflarla vasıflandırmadan güzelce anlatmak lazım. Davetçiye yakışan budur. Buraya anlaşıldım. Anlayamadığın bir yer varsa rahatlıkla şey yapabilirsin. <gülüyor> İtiraz da edebilirsin. Ben her söylediğimin Hemen kabul edilmesini pek hoş karşılamam. İtiraz edilecek şeyler insanların düşünceleridir. Ama ayet ve hadislere itiraz edilmez. Abi. Evet. Da... Evet. Yani her şeye her şeye sustum Adam diyor ki bu ben ne anlatıyorsam susuyor. Acaba gerçekten anladı mı? E gerçekten anladıysa anladı da susuyorsa da buna kimsenin itirazı olmaz. Ama yeni tanıştığın bir insanın da senin her anlattığını anlaması, susması, biraz şüpheye düşürmesi gerekir. Davetçiyi de. İtiraz etmesi lazım. Peygamber bilen, güzel şekilde anlatan kişiydi kimseydi. Ona da itiraz ediliyordu. Evet, Sabrettin ilahiyatçı, seni alalım, seni dinleyelim. Sen ilahiyatçısın, senin daha güzel soruların olması lazım. Sabrettin, he? İlahiyatta dikkat et, bak, bol bol hadis inkarcılığı öğretirler. Sakın ha sakın. Ayaklarını kaydırmasınlar. Ayakların altına sabun koyarlar. Bak dikkat et. Senin yok mu sorun? Sabret Efendim? Sen de gerekli sorulardan sor. <gülüyor> gerçi sen şu an hazırlıksın ilahiyatta problemler sonuna başlar İlahiyatta bu var yani hadisin kârcılığı var onun için bunlara dikkat edin onlarda akıl hakemdir nakiller mahkumdur tevil edilir sakın böyle bir kurallığa hareket etmeyesin sabrettin La havla ve la kuvvete illa billah. Evet aynen öyle. El-aklu evvelu ve naklu ba'dahu. Bu mu'tezilenin kuralıdır. Batıldır. Nakil evveldir. Akıl sonra gelir tabii ki. Çünkü aklı yaratan Allah'u Azze ve Celle'dir. Akla ittebi'u ma unzile ileykum min rabbikum diyen de Allah'tır. Rabbinizden size indirilene uyun diyen de Allah'tır. Aklı yaratmıştır. Kafanıza göre hareket edin dememiştir. Akıl akıl fıtri meselelerde düşünmek için, idrak etmek için kullanılmalı. Şer'i meselelerde ise teslimiyet için kullanılmalıdır. Anladınız mı burayı? Akıl fıtri meselelerde idrak için yani meseleleri bir anlamak için mesela kainatın yaratılışında, devenin yaratılışında, sizin yaratılışınızda Allah'ın varlığına, birliğine ibretler vardır diyor. Düşünün diyor. Yani düşünmeye bizi sevk ediyor. Bu tip mevzularda bu tip mevzularda aklın görevi nedir? İdrak etmektir. Yani düşünmesi bir takım gerçekleri yakalamak için. Ama şer'i meselelerde nas geldi mi teslim olması gerekir. Yerlerin ve göklerin yaratılışında ibretler vardır diyor. Şimdi güneşin sürekli aynı yerden doğup batmasında öyle mi? böyle kainatın nizamlı, intizamlı bir şekilde cereyan etmesi, hareket etmesi düşünmen gerekiyor. Devenin yaratılışında devenin, deveyi niye misal veriyor? Neyini düşünmemiz lazım? Onun bir çöl hayvanı olduğu, ayaklarının çöle uygun yaratıldığı, çölde su olmaz efendime söyleyeyim, sırtında kocaman bir su deposunun olduğu yani bunlar, bunlar gerçek bir alim Öyle mi? Bilen tarafından dizayn edilmiş. Bunları düşünmen gerekir. İnsan kendi yaratılışını bir düşünsün. Gözler burada olsaydı ne olurdu? Dil burnumuzda olsaydı ne olurdu? He? Yani burnumuzun içinde olan bir şey olsaydı. Her şey mükemmel yaratılmış. Ağzını alıyor. Daha yutmadan, yemeden tadını kontrol ediyor. Öyle mi? Dişler buraya niye dizilmiş? Öyle mi? Yani bir insan bunları düşünmesi gerekir buradan yenilir, buradan çiğnenecektir tat buradan alınıyor hoşuna gitmiyorsa buradan biliniyor dışarı atılıyor öyle mi? tamam deli, deli mesul değildir ama aklı aklı yerli yerince kullanmak lazım işte biraz önce dediğimiz gibi biz bu ayetleri bilenler için indirdik diyor. Yani elbette ki akıllı insanlar e, sorumludurlar. Aklı olmayan sorumlu değildir. Ama nakil geldiği zaman aklın görevini Yani nakil geldi akıl ne yapacaktır? Teslimiyet göstermesi gerekir. Anlayamadı diye itiraz etmeyecektir. Reddetmeyecektir. Benden velev ki bir ayet ve hadis olsun anlatın. Geçen konuşmuştuk. Umulur ki anlatılan anlatandan daha güzel anlar diyor. Sen anlamayabilirsin o an. Onun için sen onu teslim olman gerekir. Ondan sonra aklın kabul edemeyeceği, mantığın almayacağı o kadar acayip şeylerden bahsediyor ki Allah Azze ve Celle. Denizin yarılma meselesi, ayın yarılma meselesi, beşikte çocuğun konuşma meselesi öyle mi? Efendime söyleyeyim Yunus Aleyhisselam'ın işte balığın karnında günlerce kalma meselesi, İbrahim ateşini yakmama meselesi, yüzlerce sene işte insanların uyuma meselesi, bunlar akıl ve mantık yoluyla çözülecek bir şey değil. <gülüyor> Bize düşen teslim olmaktır o konuda. Bunu söyleyen Allah vazze ve celledir. Sen teslim olma mecburiyetindesin. Akıl her şeyin künhüne vakıf olamaz ki. Aklı gerli yerince kullanmak lazım. Gerli yerince kullanmak lazım. Az önceki ifade güzel anlaşılması lazım. Fıtri konularda idrak etmek için düşünmek, taşınmak için şer'i meselelerde kullanacağın yerler belli. Kurallar, kaideler bellidir. İşte bir haberi kabulle der. Redde aklı nasıl kullanacaksın? Öyle mi? Yani kurallar çerçevesinde akıllı insan hareket edecektir. İşte Allah diyor ki, fasığın haberini araştırın. işte adilin haberini kabul edin. Bunu akıllı insan anlar. <gülüyor> akıllı insan fasığın kim olduğunu işte okuyarak Kur'an-ı Sünnet'i anlar. Efendim, adil kimse'nin kim olduğunu, vasıfları neler olmalıdır? Okuyan insan akıllı insan anlar bunu. <gülüyor> şimdi aklı var aklını kullanamıyor Allah aklını kullanamayanların üzerine pislik atar diyor bu adam aklını kullanmıyor ki aklını daha başka şeylerde kullanıyor akıllı doğru para kazanma hususunda daha farlı şeytani işlerde kullanıyor o adam aklını kullansa teslim olsa Allah'a yalvarsa Allah onu yönlendirecektir bilmem bununla neyi kastettin adam akıllı ama aklını kullanamıyor Ebu Cehil deli miydi zannediyorsunuz? Ebu, Ebu Leheb deli miydi zannediyor? Akıllı insanlardı. Ebu Cehil hem de herkesin kendisine bir şeyler sorup danıştığı insandı. Evel hakem. İnsanlar arasında hakemlik yapıyordu, yeri geliyordu. Bu adam akıllı insandı. Ama aklını kullanamadı. Allah'ın istediği şekilde kullanması lazım. Evet öyle Delil ister hayır Kur'an ve sünnettir Akıl delil değildir Akıl delil olduğunu kim söylüyor Size iki şey bıraktım diyor Kur'an sünnet Akıl niye demiyor tamam aklımızı kullanın diyor Allah'ı Allah'ı bilmede bulmada fıtri konularda dedik ya biraz önce develerin yaratılışında yerlerin göklerin yaratılışında ayın güneşin efendim cereyan edişinde nizamlı intizamlı bir şekilde bu kainatın hareketinde bunları düşünerek bir şeyler çıkaracaksın İki köleli bir efendiden bahsediyor. İki efendili bir köleden bahsediyor. Ondan sonra bunu düşün diyor. Burada neyi düşünmeni istiyor? Yani bir kölenin iki tane efendisi olursa bu, bu adam ne yapar? Şaşırır kimin sözünü dinleyeceğini. E, sana misal veriyor. Yani seni düşünmeye sevk ediyor. Yani iki ilahlı bir insanın hali ne olur? Yerlerde ve göklerde Allah'tan başka ilah olsaydı diyor, fesada uğrardı yer gökü. Bunlarda da düşünmen için elbette ki sana işaretler var. Senden bir şeyler isteniyor. Ama <gülüyor> Kur'an sünnetten nas geldiği zaman e, yapman gereken bir şey hususunda da senin aklın e, teslim olması gerekir. Aklı kullanacağımız yerler bellidir. tarif etmeden Allah Kur'an ve sünnet tarif edilmeyecektir. Merak etme. Allah ikisini de koruyacaktır. İnna nahnu nazzalna zikre ve inna lehu lahafizun. Bu zikri biz indirdik, bunu muhafaza edecek olan da biziz diyor. Yani birilerinin kalkıp da buradaki Kur'an sadece Kur'andır demesine biz itibar etmiyoruz. Allah burada zikri indirmiş, indirdiğine zikir ismini vermiş ve koruyacağı da zikirdir. Biz başka ayeti celillerde bakıyoruz, okuyoruz ki Allah Kitabı ve hikmeti indirmiş adına zikir demiş. <gülüyor> Hikmet sünnettir tabii ehli sünnet nazarında. Ve anzalallahu aleike'l kitabe ve'l hikme ve 'allemek ma lam takun ta'lem ve kana fadlullah alayke azima. Allah sana kitabı ve hikmeti indirdi. Bununla sana bilmediğin şeyleri öğretti. Allah'ın senin üzerindeki fazlı kelemi büyüktür diyor. Bir peygamber bile kitap ve hikmetle öğreniyor bu dini. Kitabı ve hikmeti. Kitaptan kasıt Kur'an, hikmetten kasıt sünnettir. Çünkü Kur'an'ın başka sayfalarında hikmetin vasıflarına baktığınız zaman indirilen, Kur'an gibi indirilen, Kur'an gibi öğretilen, Kur'an gibi okutulan, Kur'an gibi talim ettirilen olarak anlatılıyor. Halkı birilerinin dediği gibi Hikmet anlayıştır. deyip kendi anlayışımızı efendime söyleyeyim ilahlaştıramayız, şer'i bir ölçü kabul edemeyiz. Orada anlayış bile demiş olsanız Allah peygambere diyor ki sana kitabı ve onu nasıl anlayacağını indirdim. Diğer bir sürü ayeti celile de ise peygambere tabi olurum. Peygamber en güzel şekilde anlamıştır. Öyle kabul edeceksin. Anlayış bile deseniz o ifadeye öyle mi peygamberin anladığı gibi anlama mecburiyetindesin sen peygamberden daha mı iyi anlayacaksın an sorusuna ne cevap vereceksin yani akıllı bir insan elbette ki peygamberden daha güzel anlayamayız peygamber yanlış bile anlasa düzeltilir bu düzeltiliyordu halde ki biz böyle bir ifade kullanmıyoruz bu anlayıştır şudur budur hayır Allah indiriyor namaz kıl emrini Allah indiriyor nasıl, ne şekilde, kaç rekat kılacağını da tekrar cibrili gönderiyor öğretiyor. Vahiy metlu, vahiy gayri metlu. İşte vahiydir. Akıl ise bunları anlama hususunda, kavrama hususunda, araştırma, bulma hususunda bir vasıtadır. Yani sorumluluğun altyapısı dediğimiz işte bülü çağına ermeden sonra işte akıl. Bunu kendi yetkisinin dışarısına asla çıkaramayız. Çıkarırsak bahsin derinliğine dalmış oluruz ve helak olmuş oluruz. Akla uluhiyet makamı tanımış ve sapıtmış oluruz Allah korusun. Bu ümmetin en sapıklarından, efendime söyleyeyim, en sapık taifelerinden birisi akılcılardır. muteziledir mesela, sapıtmıştır. Akla fazla selahiyet tanımıştır. Allah her akıllı insanın anlayabileceği şekilde Kitabı sünneti ne yapmıştır? Birbiriyle tefsir etmiştir, izah etmiştir. Anlayamadığınız bir şey yok ki. Sizi gecesi gündüzü gibi bir yol üzerinde bıraktım diyor. Bu ne demek Serhatçın Sizi gecesi gündüzü gibi bir yol üzerinde bıraktım. Yani bu yol o kadar açık ve net, berrak ki gecesi bile gündüz gibi. Artık bu yoldan sapan helak olur diyor. Sahabe anlatıyor, diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize her şeyden anlattı, her şeyden misal verdi. Hatta gökte uçan kuşun kanadından bile misal verdi. Diyor. Ondan sonra yine bir hadislerinde size cennete yaklaştıracak ne varsa onu öğretmişimdir. Ve yine size cehennemden uzaklaştıracak ne varsa onu da öğretmişimdir. diyor. Bu ne demektir? Din her şeyiyle kamildir tamamdır ki dediği gibi el yevme Din lekum dinekum bugün sizin dininizi tamamladım din tamamdır bize düşen ise yani basiretli bir müslümana düşen ise tamamlanmış olan bir dini araştırıp naslarına vakıf olup öyle mi? onu yaşamasıdır Bazılarının yaptığı gibi, öyle özellikle da bu daha çoktur, akılcılarda. Onun için siz ilahiyette okuyorsunuz diye ben sizi uyarmak istiyorum. Onlar sanki bu dinde noksanlık varmış gibi hareket ediyorlar. Onu ikmal etmeye çalışıyorlar. Allah diyor ben tamamladım. Bunlar o o zamandı diyor. İşte ta 1400 küsür sene önceki şeyler dedi Şudur budur. Haşa Allah'ı cahillikle neredeyse suçluyor. dolaylı yönden Allah'ı cahillikle Allah'ı ileri geleceği öyle mi? Bilemediği dolayısıyla ona uygun bir nizam indiremedi bununla dolaylı yönden suçluyorlar. Allah geçmiş ve gelecek her şeyin alimidir. Gaybın alimidir. Senin ne yapacağını, ne edeceğini, ileride nasıl ne şekilde ihtiyaçların olacağını zikretmiş. Allah sizin bindiğiniz ve daha nice bineceğiniz şeyler yaratır jet de bunun içerisindedir uçak da bunun içerisindedir kadillak da ferrari de, mercedes de bunun içerisindedir Allah azze ve celle o an mercedes demez kim anlayacak mercedes binek herkes anlar belki de şu an bizim bilmediğimiz binekler ileriki tarihlerde olabilir öyle mi <gülüyor> neyle hükmedeceksin Allah'ın kitabıyla onda bulamazsınsa peygamberin sünneti değil. ondan sonra reyimle evet nerede bu rivayet nerede bu okudun mu altını okudun mu sahihimin Ha hadis, değilse bilsahi. Bir zamanlar bir reklam vardı, biliyor musun? Metin akımlarla Zeki Alasya'nın bir reklama. <gülüyor> ee, Zeki Alasya köye geliyor, aşıcı, aşı yapacak. Metin akımlar diyor ki, bizim çocuklar aşı oldu diyor. Bizim çocuklar diyor, mektupla aşı oldular diyor. Çocuklar kandırmışlar. Biz mektupla aşı oluyoruz. Aşının ne olduğunu bilmiyor ya. Biz mektupla aşı olduk baba. O diyor ki ya mektupla aşı olunur mu diyor. O da diyor ki Allah Allah. Şu mektupla aşı olunmuyor. Orada bir taçub içerisinde. Ben şimdi böyle meselelerini araştırmadıkları bir hadisin üzerine bina ettikleri insanlara. Bu nerede? Bu sahih mi? Aynen senin gibi Böyle biraz şey tabiyle apışıp kalıyoruz diyor ki yap sahih değil mi yok mu böyle bir şey varsa senin getirmen lazım niye sen yani üzerine meselelerin üzerine bina ettiğin şey bu yani bunun sağlam olması lazım nerede bu hayır seni suçlamıyoruz yani biz konuşuyoruz zaten ben bu konuda seni suçlamam sen en azından ona hadis diye Uyuyorsun. Bak geçen hafta bir şey konuşmuştuk. Çarşıda hatırlarsan ayaküstü. Hadisle amel etmenin bir şerefi vardır. Yani zayıf hadis dahi olsa adam bunu bilmiyor. Hadisle amel ediyor. Ve hadis diyor bak. Delil getiriyor. Bu adam körü körüne hareket edenlerden daha hayırlıdır. O adama dersen bunun zayıf olduğunu, nedeninin içinini o adam bunu kabul eder. Allah ona bunu kabul edeceği bir anlayış bir kudret kuvvet verir. Niye? Çünkü adam hadisle amel etme şeyinde, gayretinde. Hadis ne yazık ki sahih değildir. Yani hadisin senet ve metin yönüyle birçok illeti var. Öncelikle Tirmizi'de geçiyor bu. Bunu ben defalarca anlatmışımdır. Tirmizi'de geçer. Ebu Davud'da geçer. Ahmet'in müsnedinde geçer. Tirmizi diyor ki yani bu senedi muttasıl değil diyor onun diyor. Humus halkından bir kişi diyor. Kim bu? Sarı Cizmeli Mehmet Ağar. Şimdi bunu okuduğumuz yerde altını da okumamız lazım. Senet muttasıl değil. senet Senedi zayıf. Hadis sahih değil yani. Sonra illet olarak e, deniliyor ki ikinci yola yani senedin haricindeki illet olarak deniliyor ki ne demek ki Kur'an ve sünnette bulamazsınsa o söz kafana takıldı değil mi sen? Işte ondan zaten aklına geldi. Kur'an ve sünnette bulamazsınsa, Kur'an ve sünnette bulunmayan şey din değil ki zaten. Peygamber böyle bir söz konuşmaz. Aynen İbn-i yine bu rivayetle alakalı, bir, yine bir zayıf rivayet. Eğer her rivayeti alacaksıksa, yine aynen Muazza diyor ki, kafana göre hükümet de olur. o hikmet mi orada diyor, bana mektup yaz diyor. Bak bu rivayette var. Ama bak bu sahi, yani bu, diğer sahih olan şeylere muhalif olmamasına rağmen sahih değil bu peygamber söylememiştir kabul edemeyiz anlam itibariyle çok güzeldir ya kafana göre hareket etme bir şey takılırsan bana mektup yaz diyor bu anlam itibariyle çok güzeldir öyle mi ama buna rağmen sahih değildir kabul etmiyoruz öbüründe ise kitapta sünnette bulamazsınsa ne yaparım reyimle hükmederim oh hayır sahih değil ikisi de e hocam biz getirdik mi sahih olmuyor nedense diyenler var arkadaşım bir hadisin sahihliği gayri sahihliği hususunda bizim söz hakkımız yok biz sadece aktarma yapıyoruz bu hadisi nerede okudun hocam. tirmizi de okuduysan e niye bunun He. Yani nerede okursan oku bunu yani zikredilen yer tirmizi niye bakmıyoruz bunu? Yani orada tirmizi ne diyor bu kanı Ha tabii. Bakarız hemen, bu bak, da gösteririm ben inşallah. Açıyoruz, bakınız Tirmizi ikinci cilt, kaydımızı yapıyoruz ya. Bunu ileride dinleyenler de olursa, efendime söyleyeyim, bak Darimi'nin suneninde geçiyor Tirmizi de. Ebu Davut'ta geçiyor, Ahmet'in Müsned'inde geçiyor. 1343 numaralı had hadisi açıyoruz. 1343 Efendime söyleyeyim. <gülüyor> Hadis burada. Gel yanıma bakayım. <gülüyor> burada nasıl hükmedeceksin? Allah'ın kitabıyla. İşte onda bulamazsınsa Resul'ün sünnetiyle. Hadis bu bakınız Muhammed bin Beşşar Muhammed bin Cafer Abdurrahman bin Mehdi tarihiyle ile beden Ebu Avundan Ebu Mugre bin Şuben. bak bunun şeyini bile tercüme etmişler niye? çünkü önemli ondan sonra Humus halkından bir kişiden evet. bak altını çizmişim bu hadis usulünde Sarı çizmeli Mehmet yani bilinmeyen bir kişi kim bu? Humus halkından bir kişi bu kim? Ya belli olmuyor, zaten. Heh, bitti. yani zaten diyor ne diyor? Bu hadisi yalnız bu vecihten bilmekteyiz ve onun senedi muttasıl değildir. Muttasıl ne? Bitişik değildir. Kopukluk var. Yani kıta var. Tamam mı? Bunlar zaten ben şey yapmışım. Bu, e, zayıf olduklarını işaretlemişim şeye göre. Bunu bir halledelim ondan sonra. Heh, ondan sonra devam edelim. Şimdi bu hadis genellikle bütün fıkıh kitaplarının başında geçer. Serhac'ım bunu genelde kafalarına göre hareket edenler, reyiyle, içtihadiyle, hatta kıyasa bile bunu delil getirmeye çalışırlar. Hep bunu öne sürerler. Bunu hemen hızlıca anlatır, ondan sonra devam ederler meselesini anlatmak için. Arkadaş önce bu hadis sahih mi? Bir ona bakalım. Ondan sonra üzerinde konuşuruz. Bu hadis sahih değil. Bu hadis sahih değildir. Koyduk bunu kenara. <gülüyor> Kur'an ve sünnettir bizim için Edile-i Ha biz kendi aramızda yani bir görüş öne atamayız mı? İnsanların görüşüne ihtiyacı olunan yerler de vardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bile istişare ederken Selman'la yani sahabe arası arasında istişare ederken Selman'ın görüşüne önem veriyor. Hart'te hendek kazma meselesi. Bu bir görüştür. Bunu da söyleyen Allah'tır. Yani kendi aranızda istişare edin. Karar verirsen de diyor kararı verecek olan yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemdir. Ben şimdi diyelim ki sizin emrel mümininizim. Ben sizinle istişare ederim. İstişare vardır. İstişare eden pişman olmaz diyor. Ben istişare ederim sizinle. Ama kararı yine benim vermem lazım. İstişare nerede edilir? Yani insanların görüşüne nerede başvurulur? Bunu da iyi bilmek lazım ben emir el müminin şimdi bu yolu nereden kapatırsam daha hayırlı olur trafiğe işte siz trafiği bilen insanlarsınız çağırdım buraya <gülüyor> trafiği bilen insanlarsınız bu mıntıkayı hiç e, bilen insanlarsınız o yolu nereden kesersek insanlara daha fazla yardımcı oluruz daha az eziyet etmiş oluruz istişare ederiz siz bir şey söylesiniz tamam orayı oradan kesin Karar benden çıkar. Bitti. Yani şey böyle sunulur. Değilse din adına getirip de efendim herkes bir şey öne sürsün ondan sonra da kabul edilmesi için zorlansın. Bu olur mu? <gülüyor> Bunları yerli yerince kullanmak lazım. <gülüyor> O'nun görüşü olduğunu kim söylüyor? Peygamberin görüşü olduğunu kim söylüyor? Vama yentiku anil hawa in huwa illa vahyun yuha. O kendi heva ve arzusundan konuşmaz. Onun konuşmaları kendisine ilahi aiddir, Onun bir görüşü olduğunu kim söylüyor ki? Allah ona ilham etti. Kim söylüyor? Peygamberin ihtihati, peygamberin görüşü, hayır. ha ikaz edilmiş ise ikaz edilmiş ise demek ki peygamber öne bir görüş atıyor ne yapıyor hayır yanlış bu düzeltiliyor bu bir peygamberdir peki biz hangi görüşümüzün tasdik edildiğini kabul edildiğini söyleyebiliriz ki biz öne görüş atacağız peygamberle kendimizi kıyas ediyoruz adam diyor şeyhinin miraca çıktığından bahsediyor ya olur mu diyorsun Aa, peygamber diyor nasıl çıktı Ahmak'a bakın yani. Ahmak ahmak. Ulan peygamber Cibril'le görüşüyor. Peygamber'e vahiy geliyor. Peygamber hata yapsa düzeltiliyor. Şeyhini onun mertebesine çıkarıyor. Cahilliğe bak işte. Şimdi biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vahiy gelmeden bir şeyler yapabiliyordu. Bir şeyler söylüyordu yeri geliyor. Allah onu hemen ikaz ediyor abese suresinin başlarında tahrim Suresinde öyle mi münafıklara mesela izin veriyor savaştan geri kalmaları için Afallahu anki Allah seni affetti niye onlara izin verdin niye hepiniz birden savaşa demedin Allah yalancılarla sadıkları tespit etsin ki o biliyor da yani insanlar arasında da bu tespit edilsin bunları şimdi karıştırmamamız lazım şimdi o söylediğin sözü adam atıyor ortaya şimdi benim gibi izah edemezse bunu anlayan insan izah etmese karşı taraf şey yapacaktır. Bak peygamber diyor, bir görüş öne sürmüş. Niye biz sürmeyelim ki? Demek ki görüş vardır. Diyor. Ya O bir peygamberdir. Görüşü doğruysa, öne attığı şey doğruysa öyle mi? Bu tasdik edilmiştir. Bu Allah'tandır denilir. Yani tasdik ettiyse bu Allah'tan kabul edilir. Rüya görüyor mesela. Rüyasında görüyor ezanı öyle mi? O rüya o rüya ki şimdi onun rüyası mı diyeceğiz yoksa işte o rahmani bir rüyadır. Rüyayı göz her şey Allah'ın elinde. O rüyayı ona gösteren Allah. Öyle mi? O bir vahidir. Öyle kabul ederiz. Rahmanidir yani en azından. Sahabeler arasında görüş var mesela. Sahabeler arasında öne sürülen görüş ne yapılır? Bak mesela dünkü dersimizin içerisinde bu vardı. Sahabelerden biri diyor ki böyle diyor, öbürü diyor ki böyle diyor. Hayır diyor. Aralarında niza çıktıklarında peygambere gidiyorlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem doğrusu neyi Onu şey yapıyor. İkisine doğru dediği şey varsa ikisi de doğrudur. Mesela birisi Kur'an okuyor. Namazda Kur'an okuyor. Ömer diyor ki Ömer diyor ki, neredeyse diyor, onu diyor üzerine atlayacaktım diyor. Onun üzerine atlayacaktım diyor. Ama yani sabrettim, bekledim diyor. Bekliyor, sen nasıl böyle okuyorsun diyor. O da diyor, Allah Resulü bana böyle öğretti diyor. Bana böyle öğretti diyor. Gidiyorlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına, oku bakayım diyor. Oku Cibril bana böyle vahiydi. Sen oku bakayım oku. Cibril bana böyle de vahiydi. Kur'an'ın yedi lehçe, yedi kıraat üzere indiğini söylüyor. <gülüyor> bunun ikisi de doğru ve bu, <gülüyor> bunun adı tenevva, çeşitliliktir. Namazda İbni Abbas teşehhüdü var, İbni Ömer teşehhüdü var, İbni Mesud teşehhüdü var. Şimdi bunlar peygamberin öğrettiği şeylerdir. Sen yaparsın, ikisini de yaparsın, üçünü de yaparsın veya birini sen yapar, öbürünü öyle yapar. Tamam mı? Buna kimsenin itirazı olmaz. Bu bir görüş değildir. Sahabe arasında, şimdi bunların ikisine de doğru diyen ne oldu? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemdi öyle mi? Şimdi şuraya dikkat edin. Nafi Rahimullah'tan diyor ki adamın birisi Ömer radıyallahu anh'unun yanında aksırdı. Ondan sonra Elhamdülillah ve selamu ala Resulillah dedi. İbn Ömer ona kızdı dedi ki biz aksırdığımız zaman böyle mi diyoruz? Biz, bize her halükarda da Allah Resulü Aleyhisselam elhamdülillah öğretti diyor şimdi bakınız bunların ikisi de asır saadette yaşayan insanlar öyle mi bunların ikisi biri farklı bir şey biri farklı bir şey söylüyor hatta e, niye böyle yapıyorsun dediği insanın söylediği söz de batıl bir söz değil elhamdülillah Allah'a hamdolsun yani selam Allah'ın Resulün üzerine olsun yani söz batıl bir söz değil Hah, oradan işte ne yapıyor? diyor ki peygamber bize sadece elhamdülillah öğretti diyor. Şimdi burada iki kişi aralarında ihtilaf var. Doğru olan hangisi? Elhamdülillah öyle mi? Elhamdülillah ve selamü ala rasulullah diyemezsin. Sahabeden de işte böyle yapan olmuş falan diyemezsin bunu. Bunu söyleyemezsin işte. Bunları güzel anlamak lazım. Peygamberde iş son bulacaktır. Sahabe bile arasındaki ihtilaflı meselelerde ne yapıyor? Peygambere gidiyor. Peygamberden. Hocam, resimler resimler. Aynen öyle. İhtilaf anında eğer Allah'a ve ahiret gününe inancınız varsa, Farudduhu illa Allahi ve Rasul. Onu Allah'a ve Resulüne götürün. İn kuntum tu'eminun bilahi ve yomul Eğer Allah'a ve ahiret gününe inancınız varsa. Zalik'e hayru ve asanu tevile. Yani bu. Netice, sonuç itibariyle en güzel olan, en hayırlı olan bir şeydir. Hayırlı bir sonuç istiyorsak, netice istiyorsak böyle yapmamız gerekir kardeşim. Bakınız yine Eybel Mervan bin Hakem'e namaz konusunda sünnete muhalefet ettiğini görünce diyor ki sen eğer peygamberin namaz kıldığı gibi namaz kılarsan senin arkanda namaz kılarım. Yoksa tek başıma kılar eve giderim diyor. Şimdi bu insanlar bu insanlar peygamberin Uygulamasını sözüne arıyorlar her zaman. Bu da sahabedir, bu da Peygamber'i görmüştür, bu da onun arkadaşıdır. Soruyorlar nereden aldın bunu? Bu senden mi, Allah'tan mı diye Resulullah'a bile soru soruluyordu. Yani ya yani netice de vahyet olunacaktır. Resul'e bile bu senden mi, Allah'tan mı diye soru soruluyor biliyor musunuz? sahabe arasında olabilir. Ondan sonra bakın daha güzel mesele anlaşılsın diye ki burada kayıt da yapıyoruz. Başka dinleyen kardeşlerimize de faydası olur. Ondan sonra hatırlarsanız belki rivayeti Abdurrahman bin Yezid anlatıyor. Diyor ki Osman bin Affan bize Mina'da namazı dört rekat olarak kıldırdı. Bu durum İbni Mesud'a söylendiğinde İbni Mesud taaccup ederek diyor ki inna lillahi ve inna ileyhi raci ayeti okuyor. Sonra da diyor ki ben Resulullah'ın arkasında Mina'da iki rekat kıldım. Ondan sonra diyor Ebu Bekir'in arkasında Mina'da iki rekat kıldım. diyor. Ömer'in arkasında da keza ben iki rekat kıldım. diyor. Ah nasibim. O dört rekat olacağına keşke kabul, kabul olunmuş olan iki rekat olsaydı. Diyor. Şimdi burada Osman'ı tenkit ediyor. Abdullah İbni Mesud. Allah Resulü'nün ilim dağarcığı dediği insan. İkisi de sahabi. Biri birini tenkit ediyor. Hangisi haklı? Abdullah İbni Mesud haklı. Çünkü delil getiriyor. Diyor ki: Ben Allah Resulü'nde öyle bir şey görmedim. Ebu Bekir'de, Ömer'de de yok. Yani kabul olunmuş iki rekat olsaydı daha iyiydi o ve 4 rekat olacağını. Yani korkuyorlar. Sünnete muhalefet işlenen amellerin kabul edilmeyeceğinden korkuyorlar gördüğünüz gibi. Bunları çok güzel idrak etmek lazım. Eğer güzel idrak edersek zamanımızdaki problemleri halletmede, onlara nasihat ederken bak yardımcı olabiliriz bu tip rivayetlerle. Bunlar hadislerdir. Ondan sonra bakınız yine bir başlık atmışız burada yine selefin menhecinden, metodundan bahsederken yani demişiz ki selef dinin naslarını aklın ve mantığın üstünde tutuyorlardı. Selef derken tabi ki sahabe Bu konuda Ömer radiyallahu anhu'dan bir rivayet getirmişiz. Diyor ki Ömer, ey insanlar din hususunda kendi reylerine göre hareket edenleri kötüleyiniz, zemmediniz diyor. Bak biraz önce sorunun cevabı buradan çıkıyor. Sordum biraz önce. Kendi görüşlerine göre din üzerinde, kendi reylerine göre hareket edenleri kötüleyiniz, zemmediniz diyor. Çünkü benim diyor kendi görüşümle, kendi reyimle hareket ederek, Resulullah'ın emrine karşı geldiğim bir gün vardı diyor. Onu unutamıyor. Ve bunu yaparken de haktan ayrılmak niyetiyle yapmadım diyor. Yani niyetim de halis. Bu neyi gösteriyor? Niyetiniz halis de olsun. Aklınıza, mantığınıza göre hareket etmeyeceksiniz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yaptığı bir antlaşma hususunda diyor ki yazdırırken işte yaz Bismillahirrahmanirrahim onlar itiraz ediyorlar. Diyorlar ki bizim senin her dediğini kabul ettiğimizi mi zannediyorsun? Hayır. Öyle yazma. Bismiki Allahümme yaz diyor. Biz yemamel Rahman'dan başka bir Rahman tanımayız. Çünkü bu adamlar zannediyorlar ki Peygamberimiz Yemame'de bir Rahman isminde birisi var. Sanki ondan etkileniyor. <gülüyor> <gülüyor> Elhamdülillah. Ehdikumullahu ve yusullihubalekum. Onun için Bismillahirrahmanirrahim ifadesini kabul etmiyorlar. Hayır diyorlar. Bismiki Allahümme yaz diyorlar. Allah'ı biliyorlar bunu. Ama Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle orada bir Rahman ismine bir takıntı yapmışlar. Ondan dolayı her neyse Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bu şekilde itiraz olmasına rağmen ne yapıyor? Tamam diyor. Yaz Bismillahirrahmanirrahim. Ya.". Ömer orada şey yapıyor. Kızıyor yani. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? Diyor ki ben kabul ettikten sonra sana ne oluyor ki? Yani sen niye karşı çıkıyorsun? Şimdi burada o an sahabi, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in en güzide sahabelerinden bir tanesi Ömer radıyallahu anhu. Sahabi o an iyi niyetli, kendi görüşüne göre de yanlış yapılıyor diye ne yapıyor? İtiraz ediyor. Ama ortada peygamberin bir sözü var, yaz diyor, böyle yaz diyor. Yanlış olsa önce Allah uyarırsın. Ne yapacaksın? Yani bir kere onu, onu o şekilde kabul et, yaz. Onayını veren biz Allah. Biz böyle inanırız. Çünkü peygamber Allah'ın şeyiyle hareket ediyor. Yanlış olsa bile düzeltilir. Biz yine böyle inanıyoruz. Dolayısıyla akıl ve mantıkla efendime söyleyeyim sünnete asla karşı çıkamayız. Yani biz aklımızı, mantığımızı nasların üzerinde tutamayız. Hatta hatırlarsınız yine. Ali radıyallahu anh'dan Ebu Davud'daki bir hadis. Diyor ki eğer bu din reyimle olacak olsaydı, akılla, mantıkla diğer bir ifadeyle ben mesdlerimin üstünü değil, altını mesederdim diyorum. Altı daha fazla kirleniyor. Akıllı ve mantıkla öyle yani altını ederdim ama ben gördüm ki peygamber üstünü mesle ediyor meslelerini öyleyse bu ifade gayet açık ve net ve doğru selef aklını mantığını nasların üzerine çıkarmıyordu teslim oluyordu sen ne yapacaksın ya olur mu ya Resulallah altını silelim altı tozlanıyor yani o kadar acayip itaatleri ittibaları vardır ki bu kimselerin Allah razı olsun kendilerinden ki razı olmuş, cennetle müjdelemiş. Umumen ve hususen namaz kılınıyor. Allah Resulü namaz kıldırıyor. Bunu da okumuşsunuzdur. Tekrarında fayda vardır. İmanımız artar. Zamanımız değerlenmiş olur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namazda ayakkabılarını çıkarıyor. Sol tarafına koyuyor. Hatırlarsanız. Selam veriyor, bakıyor ki bütün sahabe ayakkabılarını çıkarmış yanına koymuşlar Resul'e itaati görüyor musunuz ittibayı görüyor musunuz hayır ola diyor siz niye ayakkabılarınızı çıkardınız, çıkardınız. ya Resulallah yani sen çıkardın onun için biz çıkardık sen çıkardın onun için biz çıkardık ve izah ediyor yani Cibril bana geldi namazda Cibril geliyor ayağında pislik olduğunu söylüyor onun için çıkarıyor. Siz de diyor mescide geleceğiniz zaman ayaklarınızı kontrol edin ayakkabılarınızı. Pislik varsa ezayet verici bir şey varsa temizleyin ondan sonra gelin. Diyor. Neyi gösteriyor bu? Yani adamlar Allah Resulü'nün sünnetine çok güzel önem veriyordular. Ondan sonra yine bakıyorsunuz i̇bn Ömer'e işte bir soru soruyor. Geliyor bir tanesi temettü, temettü haccından soruluyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor e, bunu yapmıştır, güzeldir, hoştur. Ama diyor senin baban bunu yasaklardı. Ömer'den için radıyallahu aleyhi Adama diyor ki yazıklar olsun sana. Baban bunu yasaklamış olabilir. Fakat Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle yapmış ve emretmiştir. Peki sen şimdi babamın sözünü mü alırsın? Yoksa Allah Resulü'nün sözünü mü alırsın? E elbette ki Allah Resulü'nün sözünü alırım diyor. O zaman diyoruz sorun yok git. En yakını babası dahi söz konusu olmasına rağmen gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi Resul'un bir sözü uygulaması varken iş bitiyor. Bu adamlar nazarında iş bitiyor. Ama bizde öyle değil Allah korusun. Yani bunlar gerçekten önemli şeyler. Hatta ve hatta bunu da biz sık sık kullanırız, yeri gelmiş, bunu da zikretmekte fayda vardır. Yine İbni Abbas'a, yani İbni Abbas'a soru soruluyor. İbni Abbas sünnetten delil gösteriyor, şeyler anlatıyor. Ardından diyorlar ki, peki Ebu Bekir ve Ömer şöyle şöyle derdi. <gülüyor> İbni Abbas diyor ki, Subhanallah diyor, başınıza taş yağmasından korkarım. Ben size Allah Resulü böyle yaptı, böyle dedi diyorum. Siz hala Ebu Bekir ve Ömer dedi diyorsunuz. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Serhat'cığım Resul'ün sözü varken Ebu Bekir ve Ömer'in sözüne iltifat adamın başına taş yağdırırsa düşünün zamanımızda Resul'ün sözü varken falan mezhebin imamı, filan şeyhin iştihadı. Bunlara iltifat adamın kafasına ne yağdırır sizce? Dikine demir yağdırmaz mı ya? Evet. Sallallahu aleyhi ve sellem. Aynen teslim olmamız gerekir. Hayır. Yani en azından insanızdır. Yani yan çizeceğimiz şeyler olabilir. Nefsimize göre işte sakal konusuydu, şuydu, buydu bunun ezikliğini duyuyoruz, duymamız gerekir. Ya yani Doğrudur tabii ki ama anlatıldığında adamın yüzü kızarması, günah işlediğinin farkında olması bunlar ayrı bir şey. Ama bu da ne oluyormuş ki diyemezsiniz yani. Doğrudur, dindendir. E senin yaptığın ne? Ya? Sorma ya. Dua et inşallah yaparız. Allah yardım etsin. Bize dua et. Bizim buna ihtiyacımız var. Bu sözler farklıdır ama öyle işimize gelin alıp işimize gelin. Yani bu aynen siz kitabın bir kısmını alıp bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Bunlar da kitaptan inen vahiydir. Yani Allah'ın kitabından inen vahiydir. İkisi de vahiyse levh-i inen şeylerdir bunlar. Kur'an'dakiler de sünnettekiler de kardeşim. Dolayısıyla aynı anlam ifade eder. Siz Allah'ın kitabında olan şeylerin bazısını kabul, bazılarını red mi ediyorsunuz? Cahillik olabilir. Ondan sonra nefsimize uymuş olabiliriz. Yani insanız, hata yapabiliriz. <gülüyor> Hatamızı bilmemiz, onun ezikliğini hissetmemiz ayrı bir olay. Ama kabullenmememiz, inkar etmemiz, onu reddetmemiz bunlar ayrı bir olaydır. Allah korusun. Bu mesela, iştihat edildiği vakti, iştihat edenin bulunduğu bir Evet, hakim iştihatında, müştehit iştihatında hata ederse bir ecir, isabet ederse iki ecir vardır. Şimdi burada iştihat ne? Önce iştihadı anlamak lazım. Hakem neyle iştihat edecek? Bunu güzel anlamak lazım Serhat. Cığım. Müştehit ki İştihat nasıl edilir? Bunu güzel anlamak lazım. Bunu da bizim toplum çoğu anlamıyor. Amerikan kaputu gibi kafasına göre fetva veriyor. Ondan sonra bu hadisi getiriyor. Işte. Hata da sevap kazanacağız inancında bu adam. Ha, o zaman bunu güzel anlamak lazım. Öncelikle iştihat nedir? İştihat birilerinin zannettiği gibi edile-i mi? İştihat edile-i değildir. İçtihat, çaba gösterme, gayret gösterme, zorlanma, çalışma. Bunun kelime anlamı budur. Istilahi anlamı ise, yani mükellefin Kur'an ve sünnetten yani kendisiyle mükellef olduğu sorumlu olduğu meseleleri araştırma, soruşturma, o yolda ki yorgunluğunun işte çabasının gayretini atılır işte. Bu araştırma neticesinde bu yorgunluk neticesinde bu efendim yorulma neticesinde gayret neticesinde hata edebilir. Yani biraz önceki senin mesele tam yerine geldi söyleyebiliriz. Yani siz bu dinin kitap ve sünnetle yaşanması gerektiğini öğrendiniz. Araştırdınız. Ben size iki şey bırakıyorum. Allah'ın kitabı, peygamberin sünneti. Din bu iki kaynakla yaşanır. Siz meselelerinizi araştırma, buluşturma hususunda e, araştırma bulma hususunda ayet ve hadis ararken işte biraz önceki sahih olmayan bir hadise denk geldiniz. Ne yaptınız? Onu aldınız. Onu uyguluyorsunuz. İşte bu iştihat hatasıdır değerli kardeşim ve size yine bir, bir ecir vardır. Siz çünkü bilmiyordunuz onu. Ama bunu öğrendiniz bundan sonra o size sevap kazandırmaz. O hatanızdan avdet etmeniz gerekir. Bak böyle anlaşılır. Yani nasları araştırma bulmadan düşülen hata böyle anlaşılır. Ondan sonra bakın müştehit şimdi hata edecek. Bakın şimdi yine bir hata. Bu Allah Resulü döneminde oluyor. Bakın iyi dikkat edin. Kadının biri bir çığlık atıyor. Bana sarkıntılık yaptılar. İşte tecavüz ettiler diye. Döneminde. Resul döneminde. Evet. Hemen koşan bir adam, hızlı hızlı yürüyen koşan bir adam hemen şüpheleniyor. Hemen yakalıyorlar onu koşup. Getiriyorlar. Kadına bu muydu bu diyor. ve bu adamı cezalandıracaklar bu adamı cezalandıracaklar diğeri dayanamıyor diyor ki ya Resulallah, o değildi diyor bendim diyor. bakınız burada hakem bir peygamber dahi olsa bakın bu konuda hata edebilecekti öyle mi çünkü adaletli şahitler biri bağırmış yakalamışlar bu muydu bu diyor kadın da yanılabilir benzetmiş de olabilir öyle mi benzeyebilir de doğrudur o adam söylemese o adamı cezalandıracaklardı ya elini keserler ya kolunu keserler ya öldürürler işte evliyse zina ettiyse öyle mi onu araştırmıyoruz biz ama burada hata en yani bakınız burada bir şey gerçekleştirilecek ama bak yine sevap vardır ondan sonra bir tane daha misal verelim güzel anlaşılması açısından ben kadıyım birisi geldi işte falan falan. Sabrettin ve Serhat işte şahitlik ettiler. Ahmet. Ahmet'i çalarken gördük. Ahmet'i getirdik. Yani Sabrettin ve bizim Serhat adil insanlar. Yani dinini yaşayan, yalan söylemeyen insan. Yalan söylemiyorlar. Getirdiler. Bu adam hırsız. Şahitlik yaptınız. Ben şimdi Allah'ın indirdiğiyle hükmetme mecburiyetindeyim. Bir peygamber dahi olsa. Ben hırsızın eli kesilsin mi kesilmesin mi diye hüküm veremem. Hırsızın eli kesilir. Benim buradaki içtihadım yani gayretim çabam, çalışmam bu adam gerçekten hırsız mı? Kim gördü? Ne çaldı? Çaldığı mal ne? Şahitlik yapanlar kim? Sözü kabul edilir mi? Benim gayretim bu yönde olması lazım. Ve sabrettin. İşte Serhat geldiler. Şahitlik ettiler öyle mi? Kanaat bahşetti, Kestim elini. Ve siz gerçekten adaletli iki Müslüman olarak gerçekten o adamı bir hırsıza da benzetmiş olabilir misiniz? Bu mümkün mü? Olur olur. Niye olmasın ki? Benziyor. İkisi de benzetti. Hayır bu zaten bu tip vakalar zaten istisna. ki Biz zaten istisnalardan bahsediyoruz. Olabilir mi diyoruz? Olabilir. ikisi birden. Üçü de benzetir. Şey, şartı da yok mu? İki. İki. İki. Yani ikisi de dedi ki alacak karanlıktı. Şu durumda benzettiler. Benzeyen insanlar da çok birbirine kardeşim. İki de beş kişi de benzetiyor. Ve sizin bu halinizden dolayı bu şahitliği Şahitliğinizden dolayı ben bu adamın elini kestim. İşte içtihat işte hatası kardeşim. O adam bağırsa da çarza da ben yapmadım. Onun sözüne kimse itibar etmez. Kim der ki ben yaptım diye. Kar edecektir zaten. Eli gidecek. Dolayısıyla aha işte hata hatası budur kardeşim. Müslim'deki "İza hakama el hakam facdahaza thumma asaba felehu ecren" İşte, hakim iştihadında isabet ederse Felahu acranı iki acir Akda'a hata ederse Felahu acrun bir acir alır Bir acir alır Bahsedilen olay budur Olay bu Değilse sana bir şey soruyorlar Pat kafana göre cevap ver E Sevap kazanacaksın Senin başta güzel bir şey söyledin bir kere bir araştıracak, müştehit araştıran, gayret eden, çaba gösteren bir insandır. Araştıracak, öyle kafana göre hareket etmeyeceksin. Sen bir kere Allah'ın indirdiğiyle hükmedeceksin insanlar arasında. فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ Bu hitap Allah Resulü nedir? Sen onların arasında Allah'ın sana indirdiğiyle hükmet diyor. Yani haktan ayrılıp başkalarının keyfine uyma diyor. Biz de şimdi Allah'ın indirdiğiyle hükmetme mecburiyetindeyiz. Öyle bize hemen bir şey soruldu mu pat diye cevap yok. Bunu yapan insanlar cahil insanlardır. Bana bir şey sorulduğu zaman ben bunun yerini, numarasını bilmem lazım, anlatmam lazım. Ha hadisin, hadis zayıf, işte haberimiz yoktur. Bunu hadis alimleri bile, yani bu konuda hadis alimleri bile hata yapıyorlar. Değerli kardeşlerim, mesela asrımızın muhaddislerinden Şeyh El Albani, Allah kendisine rahmet eylesin. O bile yazılarında falan işte denk geliyoruz. Sözlerinde falan anlaşılıyor. Ben bu hadisin künhüne işte şu şu şu zaman diyor vakıf oldum diyor. Ve bu sahihtir diyor. Zayıf gördüğü bir şey sahih. Veya sahih zannettiği bir illetini buluyor. Zayıf diyor. Bu olabilir bak bu iştihat hatasıdır. El Elvani gibi bir insan bundan ecir kazanıyor. Bizim iştihatlarımız da bu türden şeyler olmalıdır. Böyle kafamıza göre hareket edip de sevap beklersek bu kerizlik olur. İştihadı da güzel anlamak lazım. Ki bunlar hep derslerimizde anlatılıyor. Sitede de var, burada da anlatılıyor. Efendim yazı şeklinde de var. Bunlar aslında ihtiyacımız olan şeyler ki bunlardan zaten başlamıştık. Bunlardan başlanıyor. İnsanların önemli ihtiyaçlarıdır bunlar. İştihat konusu da böyle değerli arkadaşım. Böyle kafamıza göre olmamalı. Amerikan kaputu gibi sen fetva kes, ardından da sevap kazanacağız. Hayır. Mümkün değil, bilmiyorsa susar. Sana bir şey soruluyor, kıyas yapmayacaksın. Ben bilmiyorum. Sahabenin meneci oydu, metodu oydu. Bir şey soruluyor, bu konuda bende bir şey yoktur diyor. Alıyor, götürüyor falana. O adamda tam adamına denk geldiniz diyor. Bu sormuş olduğunuz sorunun aynısını benim yanımda Resulullah'a sordular diyor. Veya ben sordum diyor. Mesela diyor ki biz ayeti okuyoruz. Ayette düşman korkusundan şundan bundan dolayı namazı kasır diyor. Ama şimdi düşman korkusu falan yok. Ey Ömer diyorlar. Yani biz hala namazı kısaltıyoruz. Neyin nesi bu? Senin bu sormuş olduğunuz sorunun aynısını ben peygambere sordum diyor. Bu Allah'ın size ikramıdır diyor. Ve kabul edin diyor. Görüyor musunuz? Yani şimdi bize bir soru soruldu illa cevap verime mecburiyetinde miyiz? İlim üçtür. Kitap, sünnet bilmiyorum. Bilmiyorum da bir ilimdir. Ama biz onu kendimize yakıştıramıyoruz. Ne demek bilmiyorum? Cık. Ekabirlik var. Bilmiyorum diyemediğimiz gibi toplum da seni rahat bırakmıyor. Ya, ne biçim hocasın? Ne demek bilmiyorum? Cami hocasıysa sana boşuna mı maaş veriyoruz? Lan bilmeyebilir miyim? Peygamber bile sallallahu aleyhi ve sellem bir soru soruluyor. Bekliyor, kıyaslama yapmıyor. Ayetlerden, hadislerden bir benzetme şu bu yaparak bir şey söylemiyor. Bekliyor, susuyor. Az sonra vahiy iniyor. Biraz önceki soruyu soran nerede diyor? Cevabını veriyor. O kıyas yoluyla değil. Aklı izale eden her şey hamırdır. Azı da çoğu da haramdır. Ben kıyasın varlığına inanmıyorum. Ben dinde kıyasın bir edille-i şer'i olduğunu kabul etmiyorum. Bu konuda da sohbetlerim, yazılarım var. Ben bunu kabul etmiyorum. Etmiyorum derken edenlerin de tabii delil getirmelerini istiyorum. Ben size iki şey bıraktım diyor Allah Resulü. Bu üçüncü, dördüncü, beşinci. Bunu nereden çıkardınız? Edille-i şer'i ikidir. Kitap ve sünnettir. Kıyas edile-i şeriyeden değildir. Bazı meseleleri yanlış anladığımızdan dolayı bunun adına kıyas diyoruz. Ve biz de burada biraz meseleyi alttan alarak diyoruz ki zannedersek sizle aramızdaki bu ihtilaf kelime olarak yani söz olarak içerik olarak aynı şeylerden zannedersen bahsediyoruz deyip biz bunu kapatmaya çalışıyoruz. Şimdi bu anlattığınız tip meseleler kitapta sünnette var olan meseleler, uygulanmış meseleler. Mesela işte biraz önceki dediğiniz içki, ya işte zamanımızdaki rakı, cin tonik, vodkaydı, likördü, şudur budur bunlar haram mı hocam? E haram tabii ki. E var mı Resulullah döneminde vodka, cin tonik, rakı şu bu falan böyle isim zikrederek var mı? Yok. E ya gördün mü hocam diyor. Bunlar kıyas yoluyla haramdır diyor. Biz de diyoruz ki fazla gülme kursağında kalacak gülmen bu kıyasörüyle. Haram değil diyoruz. Hüküm illet üzere döner. Bu bizim usulsüzlüğümüzden usulü bilmediğimizden kaynaklanıyor ve anlatmaya çalışıyoruz. Diyoruz ki ismen İslam haram kılarken bazen isim kullanır bazen illet kullanır. İsmen haram kıldığı işte demiştir ki Domuz eti haramdır. Ehli eşek eti haramdır. İsim zikretmiştir. İsmen haram kılmıştır. Bazen de illeten haram kılmalar vardır. İllet yoluyla haram kılma Demiştir ki aklı izale eden her şey hamırdır. Az da çoğu da haramdır. Burada illet ne zikrediliyor illet burada? Aklı izale etmesidir. Bu kuru da olabilir. he? Bu yaş da olabilir Burada önemli olan aklı izale etmesidir İllet budur Azını da çoğunda İslam haram kılıyor Bu şimdi kıyas yoluyla değildir Bunu İslam haram kılıyor Açık ve net bir şekilde İslam haram kılıyor Aklı izale ediyor bitti İslam haram diyor İkinci bir örnek Hırsızın eli kesilir Öyle mi? İllet hırsızlıktır elin kesilmesi için Tabi malın değeri belirtilmiştir. O değerden yukarı el kesilir. Araba çalanın eli kesilir mi? El cevap kesilir tabi ki. Deveye mi kıyas ederek şimdi araba çalanın elini keseceğiz? Yani bu kıyas yoluyla mı el kesme? Hayır. İslam ne diyor? Hırsızlık haramdır diyor. Çeyrek dinardan yukarı bir değerde ise el kesilir. Burada araba çalanın eli kesilir, deve çalanın kesilir, işte dolap çalanın kesilir, buzdolabı çalanın kesilir, ma çamaşır makinesi çalanın kesilir. Böyle bir şey demiyor. Demez. Bunu demez de. İslam demez. Vahyeden Allah her şeyi bilen illet zikrediyor. Çünkü buzdolabını çalanın eli kesilir deseydi hasr saadetten millet diye buzdolabı ne ya? Çamaşır makinesi ne? Allah, Allah abes şeylerden, iştigaldan münezzehtir. Allah her şeyi yerli yerine koyandır. Her şeyi hakkıyla bilendir. Hırsızlık yapan, yapanın elini kesin. Şu kadar değerden sonra hırsızlık, yapan elini kesin. Bu artık ne olursa olsun. Araba çalanın elini kesmek, kıyas yoluyla el kesmek değildir. Hüküm vardır bu konuda. Araba çalma diye beklemesen, Hırsızsın sen. Ve bu malın değeri de çeyrek dinardan fazla bitmiştir. Bu kıyas yoluyla değildir kardeşim. Kıyas yoluyla değildir. Kıyas helalı haram, haramı helal yapar. Kıyas, derslerimizde de anlatmaya çalıştığımız gibi, kıyas içerisinde hata ve isabet etme ihtimali bulunduran insani bir ölçül. Dolayısıyla kendisinde hata ve isabet etme ihtimali bulunduran bir şey edille-i şer'i olmaz. Olur mu? Nereden çıkardınız? Şimdi İslami bilgimiz kısır. Meseleleri bilmiyoruz. Kur'an'a sünnete vukufiyetimiz kısır. ilmimiz az. Kurallardan, kaidelerden haberimiz yok. E kafamıza göre kıyaslamalar yapıyoruz. Ardından da bunu işte Allah bile kıyas yapmıştır diyor. Peygamber bile kıyas yapmıştır diyor. Peygamber kıyas yapmaz. Allah kıyas yapmaz ya. Allah hüküm koyar ya. Peygamber kıyas yapmaz. Allah ona vahyeder o hüküm koyar. Her neyse yani bazı meseleler var ki işte hüküm illet üzere döner. Ki bu kural kaideden dolayı aynı şeyleri yapıyoruz. Adına sen kıyas diyorsun. Öbürü diyor ki Ay, kıyas değil diyor. Neyse onlar Lafzi bir ihtilaftır. Üzerinde fazla durmuyoruz. Ama böyle iştihat kapıları açıktır deyip sonuna kadar aralayıp kafasına göre ihtiyat yapanlar, ondan sonra kıyas edille-i yeden deyip kafasına göre kıyas yapanlar birçok şeyi helalı haram yapmışlardır. Birçok haramı helal yapmışlardır. Efendime söyleyeyim. Yani Birçok İslami cinayetler işlemişlerdir denilebilir. İhtilaf kendilerinden işte ilimsizliklerinden kaynaklıdır. Ondan sonra, ondan sonra ihtilafa düşüyorlar. Yanlış ölçütler ele alıp, neticede ihtilaf söz konusu oluyor. Bununla işin, bu işin de içinden çıkamayınca, ihtilaf ümmetin rahme, ümmetin ihtilafında rahmet vardır diyor. Hadis uydurma kardeşim, ihtilaf rahmet olur mu ya? hay, zaten hadis ehli öyle diyor diyor ki, ihtilaf rahmetse o zaman ittifakta zulmettir. <gülüyor> niye o zaman şey yapalım ki? Ya niye tartışıyoruz ki? Ne güzel ihtilaf. Niye kavga ediyoruz? Yani niye ortam geriliyor? Birbirimize kızıyoruz işte. Rahmet? <gülüyor> Yok. İhtilaf aslılara. Ayet, ayetleri terstir Allah Resulü hadiste dediği gibi sakın ihtilaf etmeyin. İhtilaf sizden öncekileri helak ettiği gibi sizi de helak eder. Wala takunu kellezine teferruku ve ihtilafu min ba'de ma ca'ahumul bayinat. Ve ula azabun alim kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ihtilafa düşenler gibi olmayın. işte böyleler için elin bir azap vardır diyor. İhtilaf etmeyin diyor. Ve ihtilafın min bagde majaa ahm kelimesi geçiyor burada Sahih hadislerde öyle geçiyor. Nasıl ihtilaf rahmet? Nereden buldum bunu olur mu diyor bu? Hadisi kutsi diyor. Bukhar da geçiyor diyor bilmem ne diyor yani dini konularda var ya o kadar şeytan bizi kandırıyor ki adam diyor sen olmasaydın sen ben bu alemi yaratmazdım sözünü kullanıyor diyor ki bu diyor ayet diyor ayet ayet vallahi bu adamlar medreselerinde karılı kocalı bu adamlar ders veriyorlar dedim ya ne ayeti arkadaşım eğer bu ayetse dedim sana ben bir araba alacağım göster yerini dedi arabam var dedim hanımını alırım canım iki tane olur adam ayet diyor eviriyor çeviriyor getiremediler tabii ki. Ondan sonra denk geldiğimizde de başka bir ayet atıyor ki bu aha bu ayet var ya diyor. Biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik. Lan bununla onun ne? arasında dağlar kadar fark var. onun arasında dağlar kadar fark var. söz batıl bir sözdür. Nasıl oluyor? Olabilir. Edebilirler. insan değil mi? Birbirlerini de öldürürler. Sen ihtilafı geçtik. Hucurat suresinde denildiği gibi Müminlerden iki taife vuruşurlarsa kardeşlerinizin arasını düzeltin diyor mu? Demek ki savaş insanı kardeşlikten çıkarmaz. Kardeşlerinizin arasını düzeltin. Tepki gösterilecek yer bahi taraf olur yani. Baş kaldıran taraf olur. Ama benim size benim size nasihatim özellikle ilahiyatta çeneleri rahat durmaz bu tip insanları şeytan onları bu konuları gündeme getirerek ortalığı karıştırmak istiyor ilim ehlinin dediği gibi onlar kılıçlarını kana buladılar siz dilinizi kana bulamayın bari diyor. sahabe arasında iki üç kişinin birbiriyle ihtilafı birbiriyle vuruşması kırıl kırılması bunu gündeme getirerek neyi anlatmak istiyoruz neyi yapmak istiyoruz olabilir Savga ettiler, birbirlerini öldürdüler diyelim ki. Gerçekten dedikleri gibi gezit tuttu Peygamber'in torunlarını kesti. Kafir mi olur? Peygamber torununu öldürmek adamı kafir mi yapar? Kısa soyuklarımızı bitti arkadaşım. Kaldı ki onun öyle bir şey yaptığını kimse öğrenmiyor. İbnü Teymiyenin külliyesinde bu konular güzel okuyabilirsiniz. Ama ilahiyatta bu tip şeyleri gündeme getirerek insanların kafasını bulandırmak. Sahabe arasında da efendime söyleyeyim bu tip çirkin şeylerin olduğunu. Dolayısıyla onların her sözü kabul edilmeyecektir falan. Yani dolaylı yönden İslam'ı yok etme gayreti çabasıdır. Sünneti inkar çabasıdır bunlar. Olabilir. İnsan değil mi? Buna en fazla diline dolayanlar Güneydoğu'daki pislik şialar da çok affedersiniz. Kazma, kürek, balta keser birbirlerine girdiler. Hatırlarsanız tarihlerin birinde. Gördünüz mü? Niye? Siz yaparken şey miydi? Allah öyle yapar işte. Birbirlerine girdiler Şiiyalar. Menzil tarafı, bilmem ne tarafı biliyorsunuz tabi zamanlar. Gördünüz mü işte? Allah öyle yapar. İnsandır kardeşim. İştehat hatası işte. İştehat hatasından birbirlerine düşmüşler. Birileri haber getirdi münafıklar bir şeyler yaptı şudur budur. Neticede, neticede ne yaptılar? Birbirlerine girdiler. bu konuyla alakalı 3 tane ayet okuyacağım. Geçmişten ilim ehli aynen bu tip şeyler açıldığında bunu yapıyor. Harika bir metot. Bunu yapacağım. Ondan sonra bu konuyu boş ver. Kapatalım. Haşır suresinde değerli arkadaşlar böyle bir tanesi konuşuyor. Sahabe arasındaki şeylerden falan bahsediyor. İlim ehli Allah kendisinden razı olsun. Açıyor Kur'an-ı Kerim'i Haşır Suresi ayet 9 diyor ki ayeti okuyor. Diyor ki muhacirler gelmezden önce Medine'yi yurt edinenler ve imanı kalplerine sindirmiş olanlar kendilerine hicret edenleri severler. Onlara verilen şeylerden dolayı içlerinde herhangi bir hasetlik hissetmezler. Kendileri ihtiyaç içerisinde olsalar bile onları kendilerinden önce tutarlar. Kim nefsini mal hırsından korursa asıl kurtuluşa erenler bunlardır diyor. Sen diyor bu ayeti celilede bahsi edilen muhacirlerden ve ensardan mısın? diyor. Hayır diyor. Yok değilim. Diyor. Peki diyor. 10. ayeti okuyor. Diyor ki onlardan sonra gelenler derler ki Rabbimiz Bizi ve bizden önceki iman eden kardeşlerimizi bağışla. İman edenlere karşı kalbimizde bir hasetlik yaratma. Rabbimiz şüphe yoktur ki sen çok şefkatli, çok merhametlisin. Peki sen gördüğüm kadarıyla bunlardan da değilsin diyor. Yani sen biraz önceki bahsedilen ensar değilsin. Muhacir değilsin. E onlardan sonra gelen birisi olarak ya Rabbi bizi ve bizden önceki iman eden kardeşlerimizi bağışla, onlara dua eden de değilsin. İçimizde onlara karşı bir kin bırakma. Yani sen onlara karşı kim duyuyorsun? Sen zannedersen pis bizi, rafiziye benziyorsun diyor. Ağzını payını vereceksin bu ayetle. Biz muhacir değiliz, ensar değiliz. Eğer onlardan sonra geldiysek bu dua etmemiz gerekir. İnsandılar, hata etmiş olabilirler hata yapabilirler. Sen onların hatasını diline dolayarak ne yapmak istiyorsun? Senin şey mi dine inkar edeceksin? Ben sana Allah Resulü'nün hadisi anlatıyorum. Ayet getiriyorum. Sen onları niye gündeme getiriyorsun? Ha sen onları diline dolayarak onların raviliğini yaptıkları hadisleri inkar etmek için ama unutma. Uyanık olduğunu zanneden zavallı unutma. O raviler Kur'an'ın da ravileri. Öyle mi? Anladın mı burayı? Kur'an'ın da ravileri. E ama Allah Kur'an'ı koruyacaktır. Hayır. Yalan söyleme. Allah öyle bir şey söylemiyor. Allah zikri koruyacaktır. Zikir Kur'an ve sünnettir. Allah indirdiği dinini koruyacaktır. Korumadığı bir şeye Allah insanları havale etmez. Biraz önce kardeşimizin de dediği gibi ihtilaf anında farduhilallah ve resul eğer bir şeyde ihtilaf ederseniz o meselenizi Allah'a ve Resulüne götürün. Allah'a götürmek ne demek Serhat'ım? Resulüne götürmek ne demektir? Meseleyi elimizde alıp, dosyayı koltuğumuzda alıp Allah'ın yanına mı gideceğiz? Resulün kabrine mi gideceğiz? Ne demek peki? sabrettin Kur'an'a ve sünnete ayet bunu diyor. Peki Allah koruyamayacağı bir şeye bizi havale eder mi? Yani senin bana borcun var. Borcunu istiyorum. Sen diyorsun ki ya işte git dedenden al. Dedem falan yerde. Yani sen deden ölmüşse bana bunu söyler misin? Veya söylersen kaçı olmaz mısın sen? Allah koruyamayacağı bir şeye bizi havale ediyor. He? İhtilaf anında Kur'an'a sünnete gittin diyor. Bilmem anlatabildim mi? He? Bilmem anlayabildiniz mi? Niye böyle yapıyorsun? Anladın mı? anlamadıysan yine yeniden izah edebilirim. Yani muhatap sizler değilsiniz tabii ki. Yani bu yönlü problemi olan insanlar. Siz kitap sünneti eden kardeşler. Yani hani biraz önce dedik ya ey uyanık olduğunu zanneden falan sana demiyoruz. Yani onlar güya bu anlamda uyanıklık yapıp bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Bizim onlara bu delilleri sunmamız illa her şeyi sonuna kadar tartışma kavgasına gerek yoktur. Allah bize böyle söylüyor. Biz onların insan olduğunu kabul ediyoruz. Onlar adaletli insanlar ama masum değillerdi. Adalet başka bir başka bir şey, masumiyet başka bir şey. Biz biz peygamberlerin bile masum olduğuna inanmıyoruz. Peygamberler şer'i meselelerde masumdurlar ama insandırlar. Hata yapabilirler kardeşim. Sahabe de öyleydi. Adaletli insanlardı. Uduldular ama masum değildiler. Hata yapabilirler mi? Yapabilirler. Bize düşen ayette denildiği gibi biz onlardan sonra gelenler isek biz ne yapacağız ya Rabbi bizi ve bizden önceki iman edenlerimiz iman eden kardeşlerimizi bağışla içimizde onlara karşı bir kin bırakma Muaviye radıyallahu anhu işte yezitti, radiyallahu anhu Allah kendisinden razı olsun Allah günahlarını bağışlasın diyorum başka bir şey diyemem kardeşim zalimlik yapabilirler efendim birbirlerine karşı zulmedebilirler hata edebilirler bana düşen kardeşimdir bu. Ben dua etmem lazım. Bana emredilen bu. Bana emredilen bu. Allah hepimize yardım etsin. Hakkı hak bilip ona itiba etmeyi, batılı batıl görüp ondan uzak durmayı bizlere nasip etsin. Ve ayette dediği gibi bize, bizden önceki iman eden sahabe tabi'in, tebe-i tabi'in ve ondan sonra gelen insanlar hakkında hüsnü zan beslememizi, onlara bol bol dua etmemizi, İçimizde onlara karşı herhangi bir kin bırakmamasını kendisinden niyaz ediyoruz. Velhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi acmain. Evet sorulu cevaplı güzel bir şey oldu zannedersem. Ezan da okundu inşallah namazımızı kılalım. Olur mu?